Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala Tabibi gulubina Muhammed Sallu ala Şefi'i zülubina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Ennebiyyü evlabil mu'minine min enfusihim ve ezvacülhu ummuhatuhum sadakallahu Değerli Kardeşlerim Bugün de Geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimizin Hayatına ilişkin Bizim ona yaklaşımımıza ilişkin Konuyu inşallah tamamlamış olacağız Değerli Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Teala biz Müslümanlara hitap ederek buyuruyor ki Peygamber müminlere kendi canlarından daha önceliklidir. وَاَزْوَاجُهُ <gülüyor> مُحَاتُهُمْ Peygamberin hanımları da onların anneleridir. Bu ayet-i kerimede bizim peygamberimize karşı duruşumuzu özetler nitelikte bir ayet-i kerimedir ki buyurulduğu üzere biz insanlar için biz Müslümanlar için Peygamberimize sahip çıkmak canımızdan önce gelir ve aynı şekilde Peygamberimizin hanımları da biz Müslümanların anneleridir Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruluyor bu çok önemli bir husus, neden önemli? Peygamberimizin hanımının annemiz olması ne anlama gelir? Biz insanların da Peygamberimizin aynı zamanda evlatları olduğu, çocukları, nesli olduğu anlamına gelir. Onun içinde biz insanlar Peygamberimize olan ilişkimizde onu bir anne gibi, bir baba gibi özümüzden bilerek sevmek ona göre ...ilişkilerimizi... ...gerçekleştirmek durumundayız... ...Kur'an-ı Kerim'de... ...pek çok ayet-i de ...Müslümanların... ...Peygamberimize karşı olan sevgilerinin... ...değişik yönleri... ...ifade buyurulmuş ...hemen hepsinde de... ...Müslümanların kendilerini... ...şahsiyet olarak... ...düşünmelerinden çok daha önce... ...Peygamberimize olan kulluk, kullukları... ...Peygamberimizin... ...ümmeti oluşları... Görevi üzerinde isterle durulmuştur ki başka bir ayet yerime de Allah Teala şöyle buyuruyor: "İstaydu billah kul <gül> inkane aba u kum, wa abna u kum, <gül> wa ikwan u kum, Deki ey habibim, eğer sizin babalarınız, evlatlarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, aşiretiniz zarara uğramasından korktuğunuz, göz bebeği gördüğünüz malınız, yok olmasından çekindiğiniz alışverişiniz ve içinde büyük huzur içerisinde oturduğunuz evler. Yani aslında hayatın her bir kademesini sayıyor. İşte bunlar. insanın hayatındaki en yakın olan insan. Eşi, annesi, babası, kardeşi, aşireti malı mülkü, huzur duyduğu her şey, bu saydıklarımız ehabbe ileyküm minallahi ve resulihi ve cihadin fi sevilih fe terabbasû eğer bu saydıklarımız size Allah'tan Allah'ın Resulü, sevgili peygamberimizden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli gelirse siz o zaman Allah'ın azabını bekleyin. Onun için Müslümanlar hayatlarında her zaman ilk olarak kalplerinde Allah sevgisi, Peygamber sevgisi ve cihat ruhunu taşımak zorundadırlar. Hiçbir zaman, hiçbir zaman ne mal mülk sevgisi, ne yakın öz kardeş, evlat aklınıza ne gelirse hiçbirisi insanın kalbinde dünyadaki şu üç şeyden daha öncelikli olamaz. Neden? Allah sevgisinden peygamber sevgisinden ve cihat sevgisinden bu üçünü her zaman hayatı boyunca hayatı boyunca her zaman kendisine ilke edinerek önceliği bunlara vermek zorundadır. Tabi konumuz tefsir konusu olmayıp bu ayeti tek tek kelimesi kelimesini incelemeyeceğimizden sadece bu kadar da yetiniyoruz. Bir insanın hayatında en fazla sevmesi gereken üç şey vardır. Allah, Resulullah ve Cihad. Bunun dışındaki hiçbir şeyi kalbinde kendisine öncelikli edinemez. Ve değerli kardeşlerim, buradan anlıyoruz ki Peygamberimizi sevmek demek, onun hayatını hayatımızda tetbik etmek demek, onun sadece belli yönlerini almak ya da sadece belli nostaljik zamanlarda bazı e, seneyi devriyelerinde vesaire sevmek demek değil ya hayat boyunca her zaman onun getirdikleriyle amel etmek ve ona karşı tam bir teslimiyet içerisinde olmaktır. Bir insan işine gelen yerlerde sünneti alıp işine gelmeyen yerlerde sünneti terk ederse bu insan doğru bir davranış içerisinde olmaz. Ayetlerden anladığımız insanın hayatı boyunca kayıtsız, şartsız teslimiyetidir. Ve biz Müslümanlar biz Müslümanlar peygamberimizle olan ilişkimizde sünneti ikinci bir derece olarak düşünmeyiz. Usul kitaplarında anlatılır ki hadis-i şeriflerle Kur'an-ı Kerim'in ilişkisi peygamberimizle Allah'ın ilişkisi üç açıdan ele alınır. Birincisi Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilgileri peygamberimiz aynen teyit eder yani Allah namazı emretmiş peygamberimiz de namazı emreder bazı hadis sözleri sadece ayetleri tasdik teyit babında gelir sözlerin tekrarıdır ancak ikinci kısım ise ayetlerde açıklanan bilgilerin izahı şeklindedir Allah namaz kılmayı emretmiştir ama kaç rekat olduğunu bildirmemiştir. Peygamberimiz onu açıklar. Bu namazın ne şekilde eda edileceğini bildirir. İkincisi bu. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeyen allah Teala tarafından bize emredilmeyen şeyi Peygamberimizin bizzat emretmesidir. Onun içinde bazı kafası karışık insanların Kur'an'da yer almayan sözleri kendilerine delil kabul etme işleri bu açıdan anlamsızdır. Bunun dinde de bu açıdan yeri yoktur. Onun için Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemişse bile bize bir şeyi emretmişse o şey bizim için emir hükmündedir. Tabii ki Peygamberimizin sözlerinin de çeşitleri vardır. Mesela bazı sözleri size şunu emrediyorum dediğinde farz niteliğinde olan sözlerdir. Bazıları sünnet olan ve sünnetin de derecelerine göre değişen çeşitleridir. Ama hepsi emirdir. Emirler arasında sonuç itibariyle yani uygulamadığımız zaman bize gelecek müegyide bakımından farklı dereceleri olabilir. Ama esas itibariyle Peygamberimizin emirlerinin hepsi gerçektir. Hepsini de sonuna kadar tatbik etmemiz gerekir. Değerli kardeşlerim, tabii ki Peygamberimizin sözlerini bu açıdan değerlendirirken peygamberimize olan sevgiden bahsediyoruz ki ayette buyrulduğu gibi hiçbir Müslüman peygamberimizden daha fazla kimseyi sevemez sevmemelidir. Kalbindeki ilk öncelik bu olmalıdır. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer Efendimiz bir gün gelip peygamberimize diyor ki Ya Resulallah, ben seni, Ya Resulallah ben sizi her şeyden daha çok seviyorum annemden, kardeşimden babamdan, evladımdan dünyadaki her şeyden ama diyor nefsim hariç kendi canım hariç bir itirafta bulunuyor buyuruyor ki peygamberimiz hayır ya Ömer olmadı senden başka her şeyden beni daha fazla seviyor olman bu yeterli değil Hazreti Ömer bunun üzerine bir an duraklayıp ya Resulallah evet şimdi ben seni her şeyden kendi nefsinden de daha fazla seviyorum dediğinde buyuruyor ki peygamberimiz ha şimdi oldu ya Ömer şimdi hakkıyla müslüman oldun bir insanın tabi bunun ne anlama geldiğini düşünüyoruz bir insanın kendini feda etmesi kendisini yok kabul edip peygamberimizi sevmesi tabii ki bu sevme sadece duygusal bir bağ anlamında da değil bir insanın peygamberimizi sevmesinin de ortaya çıkış yönleri var. Birazdan inşallah onlara değineceğiz. Bir başka yine hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki: "Değerli kardeşlerim, la yu'minu ahadukum hatta ekuna ahabba ileyhi min waldihi ve validihi ve Allah'a yemin olsun ki hiçbiriniz evladından babasından ve tüm insanlardan daha fazla beni sevmedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz. En fazla iman, bir insanın hakıyla iman etmiş olmasının yolu hayatında her şeyden daha fazla Peygamberimizi sevmesiyle mümkün. Başka yine hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki kim şu üç şeyi kendisinde barındırırsa, bulundurursa, kalbinde imanın lezzetini hisseder. Selasun men nefihi fihi veceda iman iman. İman tadını bulur. Kim bunlar? Birincisi Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha fazla sevimli olduğu zaman. Hayatta yalnızca Allah ve Resulü'nü her şeyden daha fazla seviyor ise kalbinde ilk öncelik var peygamberimize ve Allah'a ise işte bu insan imanın lezzetini hisseder bir, ikincisi ikincisi de sevdiği herhangi bir kimseyi ya da herhangi bir şeyi yalnız Allah için severse bir şeyi sevdiği zaman o şeyin arkasında başka niyetler, başka dünyevi çıkarlar ya da duygusal bağlar değil sevdiği insanı yalnızca Allah ve Resulü'nün rızasını göstererek, Allah gözeterek severse, işte bu insan kalbinde imanın lezzetini hisseder. Üçüncüsü de, bir insan küfre düşme korkusunu, kendisinin ateşe atılacağı korkusu hissinde bu acıyı kalbinde hissederse, bu insanda imanın lezzetini hisseder. Yani, bu da önemli bir nokta. Bir insan ben Müslümanım hakkıyla iman ediyorum dediği zaman kayıtsız şartsız ben iyiyim durumunda, düşüncesinde olmamalıdır. Her an korku ve ümit içerisinde olmalı. İman sahibi olduğu halde sıratı müstakim üzere olduğu halde her an ümit ile korku arasında bir tedirginlik yaşamalı. Bu duyguyu her an Hani bir yerdeki insan her zaman trafikteki insan her an e, uçuruma düşme korkusuyla tetikte bekler. En sağlam araçla da gidiyorsa öndeki araca çarpma korkusu yaşar. Herhangi bir işteki bir insanın günlük yaşadığı, hayat boyunca yaşadığımız her işteki o büyük sevinçle beraber içimizde taşıdığımız tedirginlik işte hayatımız boyunca bizlerde olmalı. Bir insan her an Ayağım kayar korkusu taşımadığı sürece... ...imanın lezzetini alamaz. Ne yapmalı? Her an... ...ayağım acaba kayar mı? Acaba burayı terk eder miyim? Korkusu içerisinde ve bu korku da... ...kendisini cehenneme atılıyormuşçasına hissetmesi. Yani tesadüfen bir tedirginlik değil... ...küfre düşme korkusunu cehenneme düşecekmiş gibi kendisinde, düşünce içerisinde tutması işte bu nedir? Bu bir insanın imanının lezzetini hissetmesidir değerli kardeşlerim. Peki peygamberimizi seveceğiz onun sünnetini işleyeceğiz de bir insanda peygamberimizin sevgisi nasıl anlaşılır? Nasıl bir insan peygamberimizi seviyor ve onun sünnetine uyuyor dediğimizde işte Nurettin İtir diyor ki bunun yedi tane özelliği vardır. Bunlardan birincisi ittiba-u Hayatı boyunca her adımında peygamberimizi izliyorsa bu insan hakkıyla peygamberimizi seviyor demektir. Ben bunu istediğim gibi yaparım. Sünnet sünnet umurunda değilse zaten birinci yanlışa düştü. Ne yapmalı? Hayatı boyunca her adımında sünneti takip etmeli. Peygamberimizin izinden gitmesi. İkincisi, Hubbul Kur'an. İkincisi, Kur'anı sevmeli. Kur'an okuma aşkı, arzusu, sevgisi kendisinde var ise eğer, kendisi kalbinde böyle bir şuur, böyle bir ruh hissediyorsa, Kur'an'a bir sevgi duyuyorsa, evet o insan Peygamberimizi seviyordur. Üçüncüsü, muhabbetü sünnetihi ve giraatü hadisi peygamberimizin sünnetini seviyor ve hadislerini okumaktan hoşlanıyorsa eğer bazı insanlar gazetede spor sayfasını okumaktan hoşlanır başka insanlar magazin haberlerinin peşindedir başka insanlar daha daha değişik boş şeylerin peşindedir bazı insanlar da var ki peygamberimizin acaba bir hadisi nedir şu kenarda küçük de olsa şu hadiste peygamberimiz ne diyor diye bunu kalbinde sevgi edinmişse buna ilgi duyuyorsa, bundan haz alıyorsa biliniz ki o insan peygamberimizi seviyor. Dördüncüsü Muhabbetü siyretihi ve Peygamberimizin hayatını siyerini okumaktan hoşlanıyorsa tarihteki herhangi bir insan değil Bizler Peygamberimizin hayatında yaşadığı evreler ve Peygamberimizin fiziki özelliklerini, insani yönlerini merak ediyor. Çok daha önemli görünmediği halde, direkt Kur'an'ın açıklaması olmayan Peygamberimizin bireysel hayatına ilişkin ince noktalar bile olsa... ...her şeye ilgi duyuyorsa, Peygamberimizin adı geçen her şeye ilgisi varsa... Biliniz bu insan peygamberimizi seviyor. Değerli kardeşlerim beşinci olarak da peygamberimizi anmaktan ve onun ismi anıldığı her zaman ona saygı göstermekten kendini alamıyorsa biliniz ki bu insan peygamberimizi seviyor. Biliyorsunuz buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz cimri o kimsedir ki yanında ben anıldığım zaman salavat getirmeyen kimsedir. Yani Peygamberimizin ismi zikredildiği zaman ya sallallahu aleyhi ve sellem ya aleyhisselam aleyhisselatu vesselam gibi tabi bazı insanların bazı noktalarda takıntıları oluyor. Bir e, konuşmada bile salavat-ı şerifeyi çok uzatarak belki konunun kaybolmasına vesile olabiliyor veya işte sadece şu formattaki Hadis-i bu salavat getirirsen Olur başka olmaz yok öyle değil Şu an değerli kardeşlerim 4000 çeşit salavat-ı şerifi vardır Alemler kendileri e, Haz aldıkları şey, Çeşide şekle göre Her birinin kendisine Haz zikir yönleri vardır Salavat-ı şerife getirmeleri vardır Bunların hepsiyle de Salavat getirilebilir Hepsi de mümkündür Sadece şunu söylerseniz salavat olmuştur diye bir kısıtlama yapmak doğru değil. Altıncı olarak da her zaman kalbinde peygamberimize kavuşma arzusu duyuyor olması. Bu hem dünyada kabil şeriflerini ziyaret için hem de ahirette kendisiyle buluşmak ve gece rüyada görmek üzere her zaman hani insan gurbette yaşayan insan Uzaktaki insan hele de e, böyle nişanlısı vesaire varsa, evli ise hanımından ayrı kalıyorsa, gece gündüz nasıl onu düşünürse veya annesini düşünürse, işte bundan çok çok daha öte, her an Peygamberimizi kalbinde hissediyorsa, her an onunla buluşma arzusu kendisinde varsa, bilin ki Peygamberimizi o insan seviyor ve son olarak tabii ki peygamberimize salavat-ı şerife getirmesi dedik deminki her türlü anmaktı peygamberimizin e, e, zikri geçen her yerde onun hayatından kesitler paylaşmak bir de salavat-ı şerife getirmek başta da söylediğimiz gibi peygamberimiz cimri olarak tanımlıyor kendi ismi zikredildiği zaman salavat-ı şerife getirmeyene Aleyhisselatu vesselam Yine değerli kardeşlerim, bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki, ''Men salla aleyha salaten vahideten sallallahu aleyha aşran'' ''Kim bana bir defa salavat-ı şerife getirirse Allah ona on rahmet eder, Allah ona on sevap yazar.'' Yani bazı insanlar belki bu tür... Ee, sözleri küçümseyebilir ama bunlar peygamberimizin sahih hadisleridir gerçek sözleridir bazı şeylerde küçümseyerek de bir netice elde edilmesi mümkün değildir elbette özellikle tarikat meşreplerinde en fazla e, zikrullah çerçevesinde ele alınan hususlardan birisi salavat-ı şerife getirmektir bir insan elini tesbih alıp Tesbihsiz de Günün değişik saatlerinde Selavat-ı şerife getirebilir Bunun değişik yönleri vardır Zaten namazlardan sonra yaptığımız Tesbihatlar da Bunun bir nevi çeşididir Sabah namazlarından sonra Değişik yönlerde selavat getirilir İşte ikindiden sonra yatsızdan sonra Ama imkan insan imkanı nispetinde Bunu gün boyu Fırsat bulduğu her an tekrarlamalıdır nasıl ki istiğfarı tekrarladığı gibi nasıl ki e, kelime-i tevhidi tekrarladığı gibi boş sözlerle kendisini meşgul etmektense bu tür hayırlı sözlerle ibadet sevabına erişmelidir başka yine hadis-i şerifinde peygamberimiz kıyamet günü bana en yakın olacak kimse dünyada en çok salavat getirendir buyuruyor kimmiş en çok salavat getiren peygamberimize yakın olmanın anlamı nedir yakın olmak peygamberimizin şefaatine ayrı olmaktır kıyamet gün herkes peygamberimizle birlikte olmak için mücadele edecektir ki bunu sahabilerden de değişik yönleriyle anlıyoruz ve müslümanlar olarak da peygamberimizin kardeşlerim diye hitap ettiği kimselerdir ahir zamanda yaşayan Peygamberimizi görmediği halde ona inanan, onu seven, onu arzulayan, ona salavat-ı şerife getiren biz insanlar. Ve bu açıdan da salavatın da önemini bilmeliyiz. Değerli kardeşlerim, sahabeden Hazreti Sevban radıyallahu anh bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e geliyor. Diyor ki, Ya Resulallah, ben ''Sizi dünyada her şeyden daha fazla seviyorum. Canımdan, malımdan, ailemden, her şeyden fazla seviyorum. Ve ben hiç sizi görmeden duramıyorum. Gönlümde o kadar size karşı bir heyecan arzu oluyor ki sizin yanınızdan ayrıldığımda bunu hissediyorum. Ama diyor dünyada böyle bir heyecan duyduğumda, sizi özlediğimde dönüp geliyorum ve sizi görüyorum.'' Dolayısıyla da bu Can sıkkı, canımın sıkılması Gitmiş oluyor, görmediğinde üzülüyorum Ama diyor Zaman zaman da e, içimi bir hüzün kaplıyor Çok üzülüyorum, nedir o? Diyor ki ya Resulallah Ben sizi bu dünyada Canım istediğinde hep görüyorum Ama kıyamet günü Siz çok çok Yükseklerde olacaksınız Ben sizi göremeyeceğim, bunun için hep üzülüyorum Kendisini Hani e, alt düzeyde görerek sahabe olarak peygamberimizin cennette üst mertebelerde olacağı, üst derecelerde kendisinin altta olacağı için görmeyeceğini söylüyor. Ve tabi ki bu ayetin, bu sözün üzerine peygamberimiz cevap veremiyor. Ardından ertesi gün Yüce Allah Teala şu ayeti inzal buyuruyor. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Seçilen <gülüyor> içimü'l-ledîn en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin ve's-siddîkîn ve'ş-şuhadâ'i ve's-sâlihîn ve hasun el-elâyke kim Allah'a ve rasûlüne itaat ederse bunlar Allah'ın kendilerine ikramda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaktır ve bunlar ne güzel arkadaştır. Bu da bu sahabenin Bu sözü üzerine Hz. Sevba'nın Bu ayette gerçekten sevindirici Bir müjde oluyor Ama bundan daha başka Büyük bir müjde var Onu da paylaşalım Bir gün sahabeden bizzat Merak ediyor Peygamberimize gelip soruyor Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak Peygamberimiz Aleyhisselam da Eğitimci kimliğiyle o insana diyor ki sen ne hazırladın? Yani kıyametin ne zaman kopacağı hiç önemli değil. Sen kıyamete ne kadar hazırsın? Kıyamete hazırladın dediğinde sahabe hüzünleniyor. Ya Resulallah diyor ben farzların dışında böyle fazla bir ibadet yapmış değilim. Fazla bir hazırlığım yok. Yalnızca Allah ve Resulünü severim. Tek, tek sermayem budur dediğinde buyuruyor ki peygamberimiz El mer'u me'amen Kişi sevdiği ile beraberdir. Yukarıdaki ayet-i kerime ve bu sözle birlikte Hz. Enes bunları değerlendirerek diyor ki Peygamberimiz bu sözü söyledikten sonra sahabeler o kadar çok bayram ettiler ki Peygamberimizin Verdiği müjdeler içerisinde En fazla sevindikleri Söz bu oldu Kişi sevdiğiyle beraberdir Bir insan dünyada Kimlerle beraber olmuş ise Ahirette de Onunla beraber olacaktır Ve bir alemin Sözü ifade edilir ki Demişler ki Efendim bu zat Çok kötü bir zat ...ama ne yapalım ki iyilerin içerisinde? Demiş ki merak etmeyin. İyilerin içerisindeki iyi arkadaşları varsa o da iyilerin içerisine katılır. Arkadaşlarına bak. Başka bir arkadaştan da anlatmışlar. Bu zat salih bir kimse ama ne yapalım ki kötülerle arkadaşlık yapıyor. Allah onu korusun. Çünkü o salih bir kimse de olsa kötü arkadaşlarla beraber olduğu için... Onlar onu kendisine çevirir. Hani nasıl her şey aslına rücu eder. Aslına döner derler. Onun gibi bir insanın bulunduğu ortamında insanın kişiliğinin gelişiminde etkisi önemli vardır. Bir insan insan bir İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle de su gibidir. Hani su nasıl ki konduğu kabın şeklini alırsa insan da suyu şu bardağın içerisine koyarsanız bardak tipindedir. Düz tabağa koyarsanız yassı olur. İşte insan da su gibidir, konduğu kabın şeklini alır. İyi insanlar içerisinde ise o da onlarla üzüm üzüme bakarak kararır. O da onlarla beraber onlar gibi olur. Ama insan iyi bir kimse de olsa kötü bir topluluğun içerisine girmişse hiç merak etmeyin, o da onların bir parçasıdır diyor İmam Gazali Hazretleri. Ve bu hadis-i şerifle de ilgili olan yönü değerli kardeşlerim kişinin ile beraber olması bunun yorumunda alimler diyor ki kişi sevgi uzaktan uzağa kalbinden tarafsız olarak hani platonik aşk deniyor ya böyle yapmazsa sevgi anlamına gelmez. Sevginin de ortaya çıkış yönleri vardır. Ki bunlardan birisi de bulunduğu topluluktur. Bulunduğu toplumda Zaten sahabeler içinde rivayet, bu rivayet, hadisin bu müjdenin verilmesinin nedeni budur. Peygamberimizle birlikte olması. Değerli kardeşlerim sahabe gerçekten peygamberimize büyük özlem duyuyor. Hayatını bizim anlayamayacağımız kadar feci bir şekilde adeta peygamberimize hayatını bağışlamış durumdaydı. Peygamberimiz olmadan hayatın onlar için bir anlamı yoktu. Bunu pek çok hadis-i şerifte Pek çok rivayetlerde açık açık görüyoruz ki Onlardan birisi de şu Beni dinar kabilesi Ki siyer kitaplarında Meşhur bu kabileyle ilgili Değişik e, olaylar Anlatılır Beni dinar kabilesinden bir kadın Uhud savaşında Hangi savaş Peygamberimizin Bedir'den sonra Savaştığı sahabelerin güçlü olmalarına rağmen sırf itaat etmedikleri için ilahi imtihan gereği peygamberimizin ve ashabının mağlup olduğu savaş Uhud savaşında bu kadın savaşa babasını kocasını ve kardeşini göndermiş kimi göndermiş babası, kocası ve kardeşi bir kadının hayattaki en yakın olan Üç kişisi Ve biraz sonra Savaşta her üçü de şehit olmuş Sahabeler şaşkın Biz bu kadına bu, ha bu haberi nasıl vereceğiz Babası Acı olarak yeter Kocası daha büyük acı Kardeşi daha daha büyük acı Bunu şaşkın düşünceli bir şekilde Sahabe bunu düşünürken Nihayetinde gelip bu kadına dura dura yavaş yavaş teskin ederek bir şekilde söylüyorlar bunların vefat ettiğini bu kadının çok ibretlik bir sözü oluyor ki Peygamberimiz ne oldu Peygamberimiz? Peygamberimiz öldü mü? Bana onu söyleyin bu kocasının bilmem babasının öldüğüne aldırış etmiyor Peygamberimiz soruyor Tabi bu haberi veren sahabe Aslında şaşkına dönüyor inanamıyorlar kadının bu kadar Reaksiyonsuz kalacağına Ve kadını Peygamberimize gösterinceye kadar Susmuyor Peygamberimizin sağ olduğunu görünce de Diyor ki Küllü musibetin Badeke Celaluh Ya Resulallah Sen var olduktan sonra Tüm felaketler boştur, tüm musibetler hiçtir benim için diyor yeter ki sen sağ ol Tabii ki bizim bunu belki bugünkü anlayışta bu sözlerin ne anlama geldiğini kavramamız belki de kolay değil ama ibret olsun zihinlerimizde kalsın ki kocasını, babasını kardeşini kaybetmiş olan bir kadın bunlar hiç diyor yeter ki peygamberimiz sağ olsun diyor ve peygamberimizi görünce de rahatlıyor. Diğer sahabelerden de zaten pek çok buna benzer olayları hepimiz biliyoruz. Yine başka bir misal vermek gerekirse Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri o içinde bulunduğumuz toprakların hamisi, kurtarıcısı bu memleketin gerçek valisi olan insan İstanbul fethinde bulunmuş meşhur sahabe. Biliyorsunuz peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ilk defa onun evinde misafir kalmıştı. Eba Yübren Sari Hazretleri Peygamberimize misafir perverdik o kadar çok itina gösterildi ki Mesela ilk geldiği gün ev iki katlıydı. Ya Allah, buyurun üst katta siz kalın. Peygamberimiz de alt katta kalmayı tercih ediyordu çok ciddi bir e, deyim yerindeyse çekişmeye girdiler. Çok ısrar etti. Peygamberimiz de İsra'la alt katta kalmak istiyordu. Neden ama? Bu sahabe Ebe-i Bel Hazretleri diyordu ki Ya Resulallah en sonunda e, hiç gerekçesini söylemiyordu. Peygamberimizin e, itiraz ettiğini alt katta kalmayı düşünce Ya Resulallah gelip giden olur. ...ben dedi... ...sizle vahiy arasına girmeyeyim... ...hani... ...teeddüben, edeven ahlaken... ...peygamberimizden... ...hani geçtiğimiz yılda bir koltuk krizi yaşandı ya... ...onun gibi ya Resulallah... ...siz altta yatacaksınız... ...ben üstte yatacağım... Siz de vahyin arasında kalamam dedi... ...onun için istemiyordu ve... ...sizi gelip gidenler rahatsız eder... ...kapı açıldığı zaman önce alt kattan girilecek... İnsanların sizi rahatsız etmesini istemiyorum. Bu sebeplerle bu sebeplerle Peygamberimizin üst katta kalmasını istemişti. Halbuki Peygamberimiz de kendisi ısrarla alt katta kalmak istedi ki ziyaretçiler rahat gelsin diye. O da bir başka nezaket abidesiydi. Kendisini ziyarete gelen insanların Öyle dört tane kapıdan geçerek bilmem randevular şunu bunu alarak falan filan protokolleri geçerek kendisinden görüşmesi değil Kendisini ziyarete gelen insanın rahat ulaşabilmesi için kapıya yakın olan yerde kapının yanında olmayı istemişti Her ikisinin de tavrının bizim için ne kadar ışık tutucu olduğunu görüyoruz değerli kardeşlerim Yine Ebu Ebu Eyyubel Hazretleri ile ilgili şunu da ifade edelim. Bir gün peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'nin evinde kaldığı esnada su deposu veya su kırbası artık damdaki bir şekilde kırılıyor, patlıyor. Su akıtmaya başlıyor. Bir deposu, bir deposu olur ya duvardan vesaire sızıntı yapar da peygamberimiz rahatsız olabilir korkusuyla evinde ne kadar kumaş bez, yastık, yorgan türünden eşya varsa tamamını dama çıkarıyor. Hepsini sünger haline getirip o suyu bu elbiselerin çekmesini sağlıyor. Çünkü eğer su orada kalırsa sızabilir, sızarsa peygamberimiz rahatsız olabilir. Sızdığı da olmadığı halde evinin tüm eşyalarının Berbat olmasını e, Böylelikle sağlamış oluyor Yeter ki olsun peygamberimize Zerre kadar bir kötülük Dokunmasın Yine biliyorsunuz e, Başka savaşlarda sahabe Kendi canını bırakıp Peygamberimize siper olabilmek için Her türlü canlarını feda ediyorlar Her zaman için Ve değerli kardeşlerim Yine bir e, Bedir savaşından e bugün başlamışken bir de Bedir savaşından bir noktayı arz edelim Bedir savaşında peygamberimiz safları düzenliyor aleyhisselam efendimiz kendisi ordu komutanı böyle oturduğu yerden ahkam kesen hadi siz yapın ben burada bekliyorum deyip döşeğine oturmuş köşesine çekilmiş talimat yağdıran bir insan değil devlet adamı ...ilk devlet kuran Cumhurbaşkanı Medine'ye geçtiğinde hicretten sonra devlet idaresinde devlet adamı olarak, eğitimci olarak ve aynı zamanda savaşta komutan. Bizzat savaşlara kendisi eşlik ediyor. Eşlik etmedi, bizzat katılmadığı savaşların da yine karargâhta planlı kendisi çiziyor beraber müzakere ediliyor... ...yönlendiriyor, filan kişi komutan olsun, şu şu şu planı uygulayın diye hepsini bizzat kendisi gerçekleştiriyor. Ve işte Bedir Savaşı, Bedir Savaşı'na bizzat kendisi katılmış. Ve savaş esnasında yanındaki haberlerle görevlendirip de onlara şunu şunu yerine getirin talimatı da veriyor. Bizzat kendisi ilgileniyor, ne yapıyor? Safı düzeltiyor, savaşta herkes şu şekilde duracak diye bir ip gibi safı diziyor. Bu esnada sahabeden, savaşçı sahabelerden Sevet bin Gaziye Hazretleri de katılmış. Peygamberimiz tabi elindeki okla böyle insanları tek sıra hazır ol vaziyete çekerken bu zatında ok göğsüne, karnına değmiş. Tabi biraz sonra bu sahabe Ya Resulallah ben kısas istiyorum diyor. Neden? Hakkını alacak. ...bana diyor okunuzda değdiniz... ...karnıma karnım ağrıdı... ...onun için intikam alacağım... ...sahabeler şaşırıyor... ...hepsi şaşkın vaziyette... ...bu sahabeye buz ediyorlar... ...kem gözlerle bakıyorlar... ...yaptığın şey doğru şey mi diye... ...ama Peygamberimiz buyur yap... ...al hakkını dediği için de ses çıkaramıyor... ...Peygamberimiz yanında da... ...saygısızlık olmasın diye... ...zaten cevap veremiyorlar... ...biraz sonra... ...bu sahabe geliyor... Hadi sen de vur diyor diyor ki ya Resulallah, eşit olmalıyız Benim karnım açıktı üst tarafım açıktı Bana siz öyle vurdunuz sizinki de açılacak Ve açıyor peygamberimiz Ve gelip doğru peygamberimizin mübarek göğsünü öpüyor Tabi peygamberimiz de olayı seyreden ashab da şaşırıyor Ve peygamberimiz soruyor niye böyle yaptın ya Sabah dediğinde diyor ki Ya Resulallah şu anda bir savaş esnasındayız Belki birazdan şehit olup Gideceğiz Ve ben dünyadan ayrılırken Yaptığım En son şey Dudaklarımla sizi öpmüş olmak Benim için en büyük şeref bu Bunun için diyor öpmek istedim Ve peygamberimiz de Bu sahabenin Bu durumunu görünce kendisine Hayır dualarda bulunuyor Yani sahabenin e, hayatı bununla hep ilgiliydi. Biliyorsunuz pek çok hadis kitabında, siyer kitaplarında değişik ortamlarda buna benzer pek çok rivayeti dinliyoruz. İşte sırtındaki mührüfen başka sahabeyle ilgili yine buna benzer rivayetler var. Yani demek istediğimiz sahabelerin hepsinin tek bir gündemi vardı. İslam'ı yaşamaktı ve peygamberimize olan de Onsuz hiçbir hayatları yoktur ve değerli kardeşlerim peygamberimizin bir de vefasından örnek vermemizde yarar var yine Uhud savaşında savaş bitmiş tabi o zaman mağlubiyet yaşanmış pek çok sahabe şehit olmuş bu sahabeler içerisinde peygamberimiz Sad bin Rabi hazretlerini soruyor ve oradan bulunan sahabelere sesleniyor diyor ki içinizden kim bana Saad bin Rabbi hakkında haber getirebilir. Acaba ona ne oldu? Çünkü gözü gördüğü kadar şehit olanları biliyor. Olmayanlar zaten yanında. Kim ölü kim yaralı hepsinden haberi var. Ama birisini gözü arıyor. Saad bin Rabbi bu yok. Bu nerede diye öyle çok olağanüstü bir durum olduğu için de değil. Ama ordusuna öyle sahip ki Sa'd bin Rabbi Hazretlerini sorduğunda Ensar'dan birisi kalkıp ya Resulallah onu ben sizin için araştırırım diyor ve görevi üzerine alıp gidip ölüler içerisinde e, Sa'd radıyallahu anh arıyor tabi ona gittiğinde diyor ki peygamberimiz beni seni aramakla görevlendirdi senin nerede olduğunu çok merak ediyor dediğinde o da e, diyor ki tam yaralı ölmek üzere bana diyor e, peygamberimize selam söyle ben artık ölülerdenim. Ve diyor ki Allah seni bizden dolayı ümmeti doğru yola kılavuz olmanızdan dolayı en hayırlı en üstün mükafatlarla mükafatlandırsın diye peygamberimize hayır duada bulunarak ve görüyorsunuz hayatının son anında bile sahabe canının derdiğinde ve canlının derdinde olduğu esnada bile peygamberimizin bu vefa duygusuna hem karşılık veriyor karşı mukabelede bulunuyor ve ne anlamış oluyor diyoruz ve sonra ensara da selam söylediği herkese o sahabe selam söylüyor değerli kardeşlerim dolayısıyla peygamberimizin hayatı boyunca her anı bizim için birer ibret vesilesi birer ibret vesikası hayatının her anının biliyoruz ki Çarşıya gittiğinde Buğday satan bir esnafın Yaş buğdayları alta saklayıp Üstü kuru olduğunu görünce Elini daldırıp Sonra ne olduğunu sorduğunda Aldatan bizden değildir diyor Oradan müdahale edilmesi Gerektiğinde onu müdahale ediyor Namazda yanlış yolu varsa Namazına müdahale ediyor ama Hayatın her anına ilişkin Bir yorumu bir çözümü Bir hayat planı var insanlara yönelik Dolayısıyla da biz Müslümanlara düşen görev peygamberimizin bize bir hayat rehberi olarak getirdiği hem İslam'ı hem de özellikle de sünnet-i tam olarak yaşamaktır. Bu mevlid kandili münasebetiyle ifade etmek gerekir ki peygamberimizin mevlid-i şerifleri aleyhisselam efendimizin elbette önemli bir gündür. Ancak bugün yapılması gereken şey Peygamberimizin hayatının daha fazla anlamaz anlanmasını ve hayatımıza katılmasını sağlamaktır. Yoksa peygamberimizin yıl dönümü deyip de sadece mevlit okuyarak hiç anlamadığını bilmediğimiz bazı sadece bir ses gürültüden öte hiçbir anlamı olmayan adeta tırnak içinde söylüyorum. ifadelerle geçirmek peygamberimizi gereğiyle Yad etmiş olmak anlamına gelmez Bizim için yapmamız gereken şey Peygamberimizi anlamak Onun hayatını hayatımıza katmaktır Hiç olmazsa Küçük de olsa Peygamberimizin bir şekilde Hayatındaki kilometre taşlarını Dönüm noktalarını öğrenmek Başkalarına aktarmak olmalıdır Ama en önemlisi Onun hayatındaki her şeyi Hayatımıza katmaya çalışmaktır bu sadece bir seremoniden öte geçmeyen bir anmayla geçerse o zaman bunun bizim açımızdan hayatımıza katacağı hiçbir şey olmaz. Peygamberimizi anmak, onu anlamaktır. Peygamberimizi anmak, onun hayatını yaşamaktır değerli kardeşlerim. Allah cümlemizi Peygamberimizin şefaatine nail eylesin. Hayatımızı onun izinden giden... Kullar zümresinden eylesin. Peygamberimizin divar-ı altında buluşmayı zümremize nasip eylesin. Selamün aleyküm, müşterin ve elhamdülillahi rabbil alemin.